Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidine Muhammed. Görmek ve bakmak arasında çok fark var. Kardeşlerim, karanlıktasınız diyelim, artık önünüzü göremiyorsunuz, yolda yürüyemiyorsunuz. Önünüzdeki yol mu değil mi? Elinizde bir kibrit veya çakmak olsa, artık önünüzdeki yol mu değil mi görmeye yürümeye başlarsınız öyle değil mi? Aynen tefekkür de şu fani alem bizim için öyledir. Yani gündelik yaşantımızda çok fazla önemsemediğimiz burnumuzun önünde yer alan ama fark etmediğimiz onca şey var. Bunları fark ettiğimizde Allah'u Tealayı daha iyi hatırlıyor ve imanın lezzetini anlıyor, Aynı zamanda dünya ve ahiret dengesini de en sağlam bir şekilde dengede tutmuş oluyoruz. İşte bunun için bazı şeyleri tekrarlamamız ve o gözümüzün önünde yer alan ama ıskaladığımız birçok şeyi tekrar etmemiz gerekiyor. Çünkü her birimiz malumunuz unutuyoruz. Kardeşlerim, şimdi sizlerle kısa ama anlam bakımından çok büyük neticelere inşallah vesile olacak bir yolculuğa davet ediyorum. Peki İbrahim abi, tefekkürün bana ne faydası olacak? Şimdi 20-25 dakikamı neden ayırmalıyım bu video için? Hemen söyleyeyim. Kardeşim benim, kalbinin eğer hali değişirse, işin de, amellerin de değişir. Bugün, Unuttuğun birçok şeyi hatırlarsan, gerçek hayatın, ahiretin için daha önemli adımlar atabilirsin. Evet, dünyada yaşarsın, helal daire içerisinde birçok edinimlerin olur ama yüzün ahirete dönmüş olur. Gel seninle beraber şöyle yolculuğumuza başlayalım. i̇mam Gazali, Allah rahmet buyursun, Kimya-i Saadet kitabında da buyuruyor ya, Var olan her şeyi Allah Teala yaratmıştır. Ve hepsinde şaşılacak haller, bilinmeyen özellikler ve müthiş bir intizam, bir nizam vardır. Mesela yer ve gök arasında bulunan bulut, yağmur, kar, dolu, gök gürültüsü, şimşek, gök kuşağı ve havada olan olayların hepsi bir insanın düşünmesine vesile olan konulardır. Çünkü bunlar Allahu Teala'nın manalı sanatlarıdır. Bunların hepsi Allahu Teala'nın ayetleridir, işaretleridir ve bunlara bakmak suretiyle bize düşünmeyi emretmiştir. Allahu Teala hazretleri göklerdeki ve yerdeki birçok alametleri geçerler. Ve onlara bakmazlar buyuruyor. Ve yine buyuruyor ki, Göklerin ve yerin melekutundaki Allah'ın yaratıklarına niçin bakmazlar? Buna benzer çok ayetler var kardeşlerim. Bu ayetlere bakıp düşünmek lazım. Sana benliğinden yakın olan o birinci ayette, senin yeryüzünde her şeyden daha şaşılacak bir halde olduğun yazdı ama senin bundan haberin yok. Yani bir ses diyor ki kendine gel, kendine gel ki Allahu Teala'yı gör diyor. O halde şimdi kendi evvelini düşün. Sen bu aleme nereden geldin? Nereden mi? İlk önce bir damla sudan yaratıldın. O bir damla su önce babanın beline ve annenin göğsüne kondu. Sonra bunu senin yaratılma tohumun yaptı, sebep oldu. Bunun için erkek ve kadın arasına bir araya gelme, birbirlerini sevme arzusunu var etti. Senin haberin yokken ana rahminde yerin hazırlandı. Babanın belindeki sudan tohum yapıldı. Tohumun yerine atılması için annenle baban arasına şehvet kondu. Ne kadar ilginç, hayız kanından o tohuma su verdi ve seni nutve ve hayız kanından ve seni bunca karışık denklemin ardından o yumurtadan yarattı. Alaka denen o kan parçasını orada durdurdu. Sonra müdga denen et haline döndürdü. Daha sonra ona ruh verdi ve bundan sonra bu bir halde bulunan kan ve sudan deri, et, damar, sinir, kemik gibi çeşitli şeyler yarattı. Ve sonra da vücudunun bütün uzuvlarını, azalarını yarattı. Yuvarlak bir baş, İki uzun el ve ayak yarattı. Sonra onun üstünde göz, kulak, ağız, burun, dil ve diğer azaları yarattı. Vücudunun içinde neler var? Mide, böbrek, dalak, rahim, mesane ve her biri başka şekilde olan bağırsaklar yarattı. Ve bunların hepsini birkaç kısma ayırdı her parmakta üç boğum, her uzuvda deri, et, damar, sinir ve kemik yarattı. Bir iki tane bademden daha büyük olmayan o gözde tam yedi tabaka ve her tabakayı başka şekillerde yarattı. Ve hepsinin bir anlamı var. Ayrıca bunlardan biri eksik olsa, küçücük bir sapma olsa, Gözün görmezdi. İşte sana anlattığım o incecik sudan kuvvetli ve sert kemiği Allahu Teala nasıl yarattı bir düşün. Nereden, nerelere geldin? Ve ilginç olan başka bir şey daha var. O kemiklerin her uzva özel yaratıldı. Her şekil özel olarak tasarlandı. Ve öyle ölçüler içerisinde yaratıldı ki, kimi kemikler yuvarlak, kimi uzun, kimi biraz daha yayvan, kiminin ortası boş, kiminin içi ilik dolu ve hepsi tam olması gereken yerlerde ve bir arada. Her birinin sayısında, şeklinde, görünüşünde ne hikmetler var. Bunun gibi kemiklerin, senin vücudunu ayakta tutan direkler olarak yaratıldı. Her şeyini bunun için yaptı. Eğer bir düşün, omurlar birbirine kaynamış olsaydı, belini bükemezdin, eğer diz kapağın olmamış olsaydı, adım atamazdın, hayatın boyunca ölene kadar bir kez ayakta durup yürüyemezdin. Bunun için, Bunlara hareket vermek için birbirine geçecek şeklinde yarattı. Bir araya getirdi ve hepsini damar ve sinirlerle milimetrik olarak bağlayıp kuvvetlendirdi. Yetmedi. Her omurun başında birbirine kenetlenmesi için birbirine giren milimetrik girinti ve çıkıntılar yarattı. Hepsinin bir anlamı vardı çünkü. Omurların yanlarından, Ayakları, zayıf olanları kuvvetlendirmek için kanatları, kolları yarattı. Bütün başta elli beş kemik yaratıp ince bağlarla birbirine bağladı. Böylece bir tarafına zarar gelirse, diğerlerinin sağlam kalmasını, hepsinin bir arada kırılmamasını temin etti. Eğer böyle olmamış olsaydı, küçük bir düşmede, burkulmada, bütün kemiklerin harab olurdu. Ve ey güzel kardeşim, o dişlerin, dişlerin bir kısmını yayvan yarattı ki onlarla rahat rahat yediğini öğüt. Bazısını ince ve keskin yarattı. Yediğin şeyleri rahatça kes parçala diye ve sonra öğütücü dişlere göndermek şeklinde yarattı. Boynunu yedi omurdan yaratıp kas ve sinirlerle kuvvetlendirdi ki, başın sağlam dursun. Sırtını yirmi dört omurdan yarattı ve boynunu üzerine koydu. Sonra göğüs kemiklerini yarattı. Bunun gibi diğer kemiklerini de yarattı. Hepsi özel hesaplarla ve bugünkü bilimin Hayret ettiği noktada hepsinin hikmeti ve bilemediğimiz daha ne faydaları var? Peki neden? Hepsi senin işlerini doğru yapman için yaratıldı ve bütün bunları yine düşün bir damla sudan yarattı. Kemiklerin biri olmasa bir iş yapamıyorsun, fazla olsa yine yapamıyorsun. Eğer yanlış yerde olsa keza aynı şekilde. O halde bu kemiklerin, bu azaların kımıldamasına, hareket etmesine ihtiyaç var değil mi? Bütün bedeninde 527 tane adale var ve her birinin ayrı şekli var. Bazıları balık şeklinde, ortası şişkin, uçları ince, bazıları küçük, bazıları büyük Bazıları sinir ve kendini koruyan tabakalar halinde yaratıldı. Kurye bilirdi. Peki ikinci pınarın ne? Ciğerin. Ondan vücudun yedi uzvuna yine damar pınarları gönderildi ve ihtiyacı olan gıdalar verildi. Üçüncü pınar yüreğin. Ondan da bütün bedene damarlar açıldı. Şu dünyada. Sana lazım olan ne kadar enerji varsa, vitamini, minerali, proteini, kana karışsın bu sağlandı. O halde sadece bir uzvunu düşün ve böylece her birinin nasıl ve niçin yaratıldığını biraz tefekkür eyle. Şimdi gözüne dikkat et mesela. Nasıl rengarenk? Altında ve üstünde göz kapakların yaratıldı. Onu rahatça çevirebilmeni, silmeni temin etti. Her gözünü açıp kapadığında, o göz kapaklarının içindeki sıvılar senin gözünü temizliyor. Farkında bile olmuyorsun değil mi? Uzun ve siyah kirpikler yarattı ve gözünü daha güzel eyledi ve gözünün görmesini bunlarla kuvvetlendirdi. Öyle ince hesaplar yapıldı ki, o güzel gözüne tozların girmesine mani olsun diye ve gözü bunları arasından dışarıyı görür şekilde yaptı. Dışarıdan gelen toz ve çöplerden gözü bunlarla korudu. Belki de bütün bunlardan daha şaşılacak vaziyette Göz bebeğini yaratıp, göklerin ve yerlerin görülmesini rahatlıkla ona verdi. Gözünü kapayıp açınca, bir anda göğün uzaklıklarını rahatça görebiliyorsun. Belki de sadece bunun için yani, gözün ve aynanın bir şeyi görmesi ve göstermesindeki incelikleri ve acayip halleri izah etmeye kalksak, belki ciltler dolusu kitap yazmak gerek. Allahu Teala kulağını yarattı ve içine hiçbir böceğin girmemesi için içinde özel bir salgı var etti. Sonra sesleri toplamak ve o kulak yoluna iletmek için kulak kepçesini yarattı. Ve öyle bir yaratılış ki onu eğri ve dalgalı yaratıp. Uyurken içeri giren bir haşeratın yolunu uzun edip bu şekilde seni uyandırmasını temin etti. Örneğin mide, daima kaynayan sıcak bir tencere gibi. Yemekler onda pişiyor, ciğer bunları kan yapıp senin uzuvlarına yolluyor. Safra kesesi, bu kanın köpüğü olan safrayı tutuyor, dalak, bu kandaki lenfi tutup hastalıkları önlüyor. Böbrek, suyunu ayırıyor ve mesaneye gönderiyor. Derinin kendi kendini yenilemesinden, tansiyon ve nabzı ayarlayan onca hormon sistemine kadar, daha neler neler. İnsanda acayip manalar görme ve işitme, akıl ve ilim kuvvetleri yaratıyor, daha neler neler yaratıyor Allahu Teala. Bir kimse bir duvarda güzel bir resim görse, onu yapan ressamın maharetine hayret eder, değil mi? Onu met eder. Ne kadar güzel yapmış, ne kadar konusunda başarılı der vesaire. Bir damla sudan vücudun içindeki ve dışındaki onca inceliğin meydana gelmesi, ne kalem? Ne de bir ressamın işi kardeşlerim. Sadece küçücük bir kısmını anlatmaya, hatırlamaya çalıştık. Bu kadarını bile görüp düşünüp hayret etmemek ahmaklık değildir de nedir? Allahu Teala'nın kudretinin, ilminin kemaline kendine verip dalmamak, onun şefkat ve rahmetine, cemaline Kemaline şaşıp kalmamak nasıl olur? Düşünün ne olur? Ana rahmindeyken gıdaya ihtiyacınız olduğunda, ağzınız açılmasaydı ve midenize o kandan indirilmeseydi anne karnında. Doğabilir miydik? Hiçbir bebek doğamayacağına göre, zaten yaşayan kimse olmayacaktı. Oysa Allah Celle Celaluhu, daha annenin karnında, göbek yolundan annenin bile haberi yokken sana gıda verdi. Ana rahminden çıkınca göbeği bağlayıp ağzını açtı senin. Ve sana yetecek kadar gıdayı Afrika'da da olsan, İngiltere'de de yaşasan, fakirde zengin de olsan, her bebeğin gıdasını, annesi vasıtasıyla verdi. Vücudunun zayıf ve nazik yemeklere dayanamadığı o zaman latif gıda olan anne sütüyle seni besledi ve ana göğsünde çocuğu emzirecek meme yaratıp çocuğu boğmayacak şekilde ip ince kanallardan o sütü geçirdi. Göğüste bir bez yaratıp Kendisine gelen kıpkırmızı kanı beyaza çevirdi. Temizledi, güzelce süzdü ve sana gönderdi. Yetmedi, annenin kalbine şefkat verdi. Seni bir saat aç görse huzuru ve rahatını kaçırdı. Sütünü emerken dişe ihtiyaç olmadığı için annenin göğsünü yaralama diye Dişini önceden yaratmadı. Artık yemeye kuvvet bulduğunda, tam sert şeyleri yemeye hazır olduğunda dişini yarattı. Güzel kardeşlerim, ben de, siz de bunları artık düşünmek zorundayız. Koşuşturmalı bir hayatımız var anlıyorum. Bir taraftan hastalıklar, geçim sıkıntısı, çocuklar, evlilik, imtihan dünyasındayız. Ama bizim gerçek gündemimizi Allahu Teala'ya gidiyor olduğumuzu ve yolun sonuna bu dünya için çok yaklaştığımızı da hatırlatmak durumundayım hem aciz kendime hem siz değerli kardeşlerime. Bu anlattıklarımızı azıcık da olsa düşünüp Allah'ın Celle Celaluhu azameti karşısında kendimizden geçemiyor olsak da Allah u Teââ'nın lütuf ve şefkatine hayran olalım. Cemal ve celaline aşık olamıyorsak da ne olur hatırlayalım ve manevi olarak kör olmayalım. Bunları düşünmeyen ve bunlardan kendisinde bulunanları anlamayan, derin uykuda ve şehvetle dolu olan, kendisine verilen, en önemli şey olan aklını kaybedenlerden olmayalım. İnsanları bunları düşünmeye davet edelim. Aman efendim şimdi zamanı mıdır ya demeyelim. Ey güzel kardeşim bu hatırlatmaları sana hediye ediyorum. İnşallah ben de sen de bundan nasipdar oluruz. Anlattıklarımız senin vücudunda olan bitenin belki de yüz binde biri bile değil. Hatta bir düşün. Bunlardan çoğu bir sivrisinekten tut, karıncaya, kocaman balineye, file kadar var. Bunların derinliklerini, inceliğini anlatmak için belki de bir hayat yetmeyecek. Ama anlayan bir göze, duyan bir kulağa sahipsen ne mutlu sana. Daha fazla vaktinizi almadan, Cengiz Numan oğlundan bu anlattıklarımızı pekiştiren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 Farkında mısın? Cehalettir onu inkar nedeni. Ne mümkün görmemek o var edeni. Beyin yönetirken o bütün bedeni. Beyni kim yönetir? Farkında mısın? Efendim sürçülisan ettik. Affola. İlk önce kendime, sonra siz değerli kardeşlerime anlatıyorum. İnşallah siz de dinlediğiniz bu programı layık görürseniz arkadaşlarınızla paylaşın. Onlar da ailemize katılsın olmaz mı? Allahu Teala hisse almayı, hayatımıza uygulayabilmeyi nasip eylesin. Bu koşuşturmalı, debdebeli hayatta zaman zaman da olsa bu gerçekleri hatırlayanlardan eylesin. Hepinizi Allah için seviyor ve Kendisine emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.